Evet, akideye geçelim. Asıl yeri. Bunların hepsi ferist. Evet. Bunlar tabii. Ha, burada burada bir çeksek şey. şu kadar evet. evet. Okuyalım. Nerede kaldık en son? E evet. kitaplar hey, bitti. Evet. Bu kitabın şey. makbud kısmı, değil mi? El yazımı halinden var. Yağmur etilmiş Okuyalım. E bununsa Batı Berlin'de bulunmaktadır. Bunun bir sureti de kayıdcıysın değil mi? Evet kayıttayım. Ama Arapça dersinden ekstra olarak bir dosyalar da tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Selat ve selam ala Rasulallah ma ba'de selat ve selam gelsin inşallah. Evet. Bunun bir sureti de Kuveyt'teki İhya Turas El İslami Cemiyeti'ne bağlı El El Mahdutat ve Turas ve Vesaik merkezinde evet. iki taksim 12.147 akide numarada kayıtlı bulunmaktadır. Adı geçerli. Ne, bu ne demek? Şimdi bu kitabın aslı. Bakın buraya fotokosunu ne çekmişler? El yazma. Yani 700-800 sene önce yazmışlar. <gülüyor> bu el yazma. Bu nuskadan bahsediyoruz. Bu nuska ben nerede buldum? Biliyorsunuz. Dünya dünya kütüphaneleri var. Evet. Hani el yazma eserlerini buldum. Türkiye'de en meşhurlarından Süleymaniye. Süleymaniye. Evet. Tutuyorlar mesela bu eski kitapları yazmak isteyenler. Bunun maktul tahtını ya CD şeklinde ya da orijinalinde. Ki kimse kolay kolay orijinalini almaz. Dünyanın parası. Alırlar. Onu kitap, e, güzel bilgisayar altına yazarlar. İçindeki adetleri tahkik ederler. İşte sahihimiz nerelerde geçiyor vesaire. Ve burada onu bildiriyor. Ben bunu nuskayı nereden aldım? Hangi kütüphanenin nuskası? Onu bildiriyor. Orada verdiği sayı da e, şimdi ben e, gittiğim için bazen Süleymaniye'ye biliyorum yani. Oraya gidersin el yazma eserini Bilgisayardan kontrol edersin. E, o el yazma eserinin her el yazma eserin bir E, numarası vardır. O numarası müdürlüğe bildirirsin, o numaradan çıkarlar o yaz, el yazma eseri. Onun serisini sana verirler. Burada onu anlatıyor. Evet. Bu okuduğumuz İbn-i bu kitabını adam hangi şeyden almış? evet Adı geçen merkezi bunun bir sureti bize gönderdiği için evet. burada teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Evet. Demek ki onlar talep etmiş, gönderilmiş. Evet. Neden gönderilmiş? Usun bir... Kuvvetten alırsın. İnşallah zaten bunların Türkçesini algı dersin. İşte da da da, yani. Çekilir onu. Yani. Bunun ise on bir varak olup on buçuk takla. On bir bunu bilgisayar hattında orijinali budur aslında. Orijinali bu kitabın tam olarak orijinali şu kadardır. Yani yirmi sayıda değil yani. Tabii. Pardon on bir yirmi iki Yani şu kadardır hepsi. Diyan, bak, bu ise e, işte Halil Herraht diye günümüz alimlerinden vefat etti. Çok oluyor yani. O, onun tahkik, yani şuranın açıklaması bu. Evet. evet, evet. Bu işte İbn-i kendi yazdığı kitap. Evet. evet. 11 olup 10.5 çarpı, 18.5 santimetreye bağlılar ve evet. 23 satırdır. Bunu genelde ne yaparlar? Tahkik ehli, mesela kitapları tahkik edenler vesaire anlatırlar. İşte bu benim ulaştığımda şu boydaydı, eni şöyleydi, böyleydi anlatırlar. Çünkü bütün maktup kitapların, el yazma eserlerin boyutları, sayfa numaraları özellikle böyle incelenmiş, ona göre numaralanmış, tanzim edilmiştir. Hı. Kütüphanelerde, evet. Güzel. Açık, seçik ve etrafı çerçevelenmiş bir mesih hattıyla yazılmış olur. Evet. Ee, müstemsih... Mesela onu onu yazan Müstemsih ne demek? Müstemsih e, o el yazma eseri nusku eden. Hani bir de o eliyle yazıyor. Hı. Müstemsih ne yapmış? Çerçeveyi almış yazıları, güzelleştirmiş. Artık yazana göre. Çünkü sen eski zamandasın. şeyh ders yapıyor sen o dersin e, nus'e yani veya bir kitap telif ediyor. Sen de diyorsun ki matbaa yok. Talebeler hep elle yazarlardı ve bu böyle çoğalırdı. O elle yazanlara müstensih deniyor yani. Evet. Tutarlar bunlar kafalarına göre güzel hatla yazar, kimi çerçeveyle yazar vesaire yani. ve istinsaf tarihi bilinmez. Bu güzel hat evet. kitabın başından sonuna kadar bilinmeyen devam eden hat. Diyor. Yani ne? Çünkü bazı nuskaların üzerinde O müstensikler tarihe atarlar bir de sonunda. Evet. Bazıları da atma, atmazlar. Evet. Tarihe atanlar belli olur işte. Der ki ben bunu işte Recep Ayı'nın şu gününde şu tarihte bitirdim falan diyebilirim. Evet. Belli olur. Genelde de işte o noktaya mühür basarlar. Yani. Ilk kütüphanede. Evet. Bu insanın hattı güzel olmakla birlikte evet. çokça kelimeleri düşmüş ve evet. pek çok hataları vardır. Evet. işte bu müşküler bile oluyor. Evet. Bazen müstensih acemi olabiliyor veya e, aceleci olabiliyor. Gözünden ayetleri yanlış yazabiliyor. Bazı harfleri eksik yazabiliyor. Veya hızlı yazıyor, siliniyor. Veya tarih onu siliyor evet. hani geçtikçe. ve Burada ne yapıyor? Özel bir cehd etmesi gerekiyor artık. Bu kitabı bilgisayar hattıyla basma fikri yani. günümüzde kimse evet. Tutuyor diğer nüskalarını arıyor. Dünyadan kütüphanelerde var. Oradan bakıyor eksikleri tamamlamaya çalışıyor vesaire. Mesela şu an e, e, müslim şey... E, bildiğim kadarıyla şu an şey yeni basılacak İbni Kesir onu uğraşan günümüzün büyük halimlerden e, Usra Melkavsi var Mısır'da 30 dünyadaki 35 nuskasının tam aklımda olduğu sürece 35 nuskasını buluyor ve nuska farklılıklarını tek tek yazıyor yani diyor ki mesela orada an dedi bir nuskada an, öbür nuskada nuska da min geçmiş diyor ki mesela şu nuskada min altta bildiriyor dipnot bölümünde falan Çünkü bazen bir kelime de e, önem taşıyabiliyor yani manada. Evet. Bundan dolayı ben tahkikte alışılan bir hususu olduğu üzere bu nuskayı asıl kabul edemedim. Evet. İşte yerine... Bakın bunu sayı asıl kabul edememek. Ne demek bu asıl kabul edemek bilin. Alim tutar böyle dünyada 5-6 tane nuska toplar. işte o kitabı bakmak için. Bir tane en güzel olanı asıl olarak seçer. Onu e, bilgisayar edeceğiz. Diğer nuskalarda da farklılıkları asıl olarak almaz. nokta bildirir. Diyor ki evet. ben böyle eksiklik görünce bunu asıl alamadım evet. diye. Evet. Bunun yerine aslı ile birlikte basılmış olan şerhi asıl metin olarak kabul ettir. Evet. O zaman basılmış demek ki daha önceden birileri de bulunur. Çünkü bu ahiret-i vatiye çok basıldı. O basılan nuska şeyleri asıl aldı. Şerli Baktı de. ki bu nuskayla onlar arasında fark varsa onları bildirir kısaca. Evet. Çünkü şerh bu metne tabi olup Onunla da birlikte yer almaktadır. Evet. Ben bu sözü edilen nüshayı basılı metinler arasında herhangi bir farklılık olduğu zaman tercihe sebeb bir dayanak olarak kabul ettim. Hmm. Özellikle benim asıl olarak kabul ettiğim baskı ile Mecmu'ul Fetava arasında Mecmu'ul Fetava biliyorsun Ebni Cem'in külliyatı. Baskılarına göre değişir. Normalde 40 cildittir. 37 ciltliği var vesaire. Mecmu'ul Fetava aslında bir kitap değildir. Mecmua Fetava günümüz alimlerinden Şeyh Kasım diye birisi var. Yani vefat etmiştir gerçi. E, ama muasırdır. O tutuyor İbni Teymiye'nin elinden gelince bütün kitaplarını toplamaya çalışıyor böyle risalelerini. E, ve bunları bir araya getiriyor ve buna bir isim veriyor kendisi. Mecmur Fetava diyor. Yani Fetavaların toplanmış hali. Yani İbni Teymiye'nin bunun içinde Mecmur Fetava'nın içinde belki yüz tane risalesi var. Evet. Toplanmış halidir bu. Bu, bu Mecmur Fetava'nın içinde Akiret-ül de var. Mesela Hamaviye de var. Tedmuriye de var vesaire. Evet, onu, onu beğendim. Evet. Özellikle benim asıl olarak kabul ettiğim baskı ile Mecmul Feteva arasında yer alan, baskı arasında bulunan farklılık, farklılıklar da ona dayandım. Hı. Bununla birlikte bazen anlamı etkileyebilecek önemli farklılıklara işaret etmekle yetindim. yani evet. Zikredilmesinin faydası bulunmuyor. Birçok farklılıklara işaret etmeye gerek görmedim. Evet. Mesela bazı uçlarında farklılıklar var ama hiçbir değeri yok yani. Evet. Tamamıyla aynı kapıya çıkıyor. Onlara hiç değinmediğini belirtiyor. Çünkü bunları ayrıca zikretmek bazen okuyucuyu yanıltabilir. Peki bütün bu sözler kimin sözleri şu ana kadar? Bu şeyden... Yok. Halil Herras değil. yok, yok. Halil, Halil Herras şart eden... Tahsik eden. Evet, tahrik Şimdi tahrik. bu kitapta bu kitap üç kişinin de mesela. Aslen kim? İbni Teymiye yazmıştı. Evet. Sonra günümüz alimlerinden Halil Herras ne yapmış? Vefat etti. Allah rahmet etsin. Çok fazla uzun olmuyor. Muasırdır. e O geliyor bunu tahkik ediyor. Şey e, şerh ediyor. Sonra geliyor şu anda yaşayan Alevi sakkat diye. Kendisi e, allahu u Alem suutlu olabilir. Yani bizzat özellikle takip etmiş değilim kendisini ama biliyorum muhakkak olduğunu, ilim ehli olduğunu. Kendisi geliyor bunu tahkik ediyor. Habislerine değiniyor, nuska farklılıklarına değiniyor, abisin sayınlığına, zayıflığına, ayetlerinin geçtiği numaralara falan. Şu ana kadar söz hepsi Alevi sakkatın sözü. Daha şu an İbn-i Tehmiye'den Ve hallederken daha hiçbir şey gelmedi. O kitabın şerhine girdiğimizde gelecek. evet Başlık. Elinizdeki yayında yaptığım işler. Evet. elimizdeki yayında yani diyor ki bu muhakkik eden ben, ben tahkikte ne gibi işlemler yaptım bir bu kitap var. üzerinde? Ne gibi çalışmalar gerçekleştirdim? Gerçekleştirdi? Evet. Bir. Az önce çözünü ettiğimiz gerek akidenin bağımsız baskılarından gerek bir takım not ya da şerhlerle birlikte yap, yapılmış baskılarından hareketle Metni oldukça sağlam bir şekilde ortaya çıkarmaya çalıştım. Evet. Ve bunu yazma nüksa ile karşılaştırdım. Evet. Ayrıca kolaylıkla okunu ezberlenebilmesi için de bu metni hareket edin. Evet. Bu çok önemli. Geçen hafta biz değindik değil mi? Evet. Geçen hafta diyorum hep dedim şey oluyor. En son dersimizde evet. ne yaptık biz? Bu harekenin önemini belirttik. Ki bugünkü dersleri gördünüz harekenin önemini. Arapça dersimizde. Değil mi? Evet. Az önceki Arapça dersimizde. Şimdi diyor ki ben bunun harekelemeye özel gösterdim. Çünkü aslı muskaların aslı nedir? Harekesiz. Bunu harekelemiş tek tek bu. Hı. Ve çünkü Akides-ül metni çok basıldı. Ama mutlaka hemen hemen hiçbirisi hatadan hali değil. Hı. Bu da diyor ki ben hatadan hali yapmak için çok dikkatli şekilde hareket harekeledim. Ancak ben baktım, ben buldum yani. Buna rağmen ben birkaç yerde hareke hatası buldum. Ama Allah-u alem, burada hareke hatası bu Alevi sakkafın kendisinden değil, matbada bu bulmuş hatadan dolayı zannediyorum. Anladın Evet. İlk Çünkü Alevi sakkaf gibi birisi önem göstererek hareketi hata yapmazdı. Anladın mı? Evet. İki. Elimizdeki şerhin metniyle El, el Cemaatul İslamiye ve Darul İfda. El Cemaatul İslamiye mi? Camiatul İslamiye. Camiatul evet. İslamiye. Camiatul İslamiye neresi? Camiatul İslamiye. Keşif, Camilet-i İslamiye. İslam Üniversitesi Medine'deki. Medine'deki bizim arkadaşların gidip okuduğu vs. Evet, yani. Darul İfta tarafından yapılmış iki baskın... Darul İfta yani fetva evi. Evet. Evet. Tarafından yapılmış iki baskın metinleri arasındaki farkl farklılıkları tespit etmeye çalıştın. Yani bu Camilet-i ve de Darul İfta iki tane metin basmışlar bu akiletli vaktinin metnini Oradaki farklılıklar üzerinde de gözden geçirme olayı olmuş. Evet. Oldukça az olan. Bu farklılıkları geri geldikçe açıkladım. Evet. Üç. Göreceğiz zaten. Diknotta zaten farkl farklılıklara değiniyor. 3. Evet. Şerfte yer alan ve okunması zor ya da yanlış anlam anlamalara meydan verebilecek olan lafızları harekeledim ki evet. okuyucun bunları anlaması kolaylarsın. Bazen evet. kitabın içinde sonlarını harekelemiş bu mellif. Şimdi bu kitap hareketsiz görünüyor gibi. Hareket falan yok. Evet. Ama dikkat edin. Mesela şu kitapta bak iki sayfa. Benim gözüme çarpan bir iz. Mesela ne bileyim 2 3 3 4 yerde hareke var. 3 4 yerde hareke var. Ee, o hareketler de diyor bazen manada karışıklık verebilir. Çünkü mesela bazen cümle akışı zor oluyor. Arjinal olabiliyor. Harekelemiş bu evet. ki talebe anlamasın bunu diye. Evet. 4. Ayetleri harekeleyip Kur'an-ı Kerim'deki yerlerini gösterin. Evet. Bu kitaptaki ameniyi bitirelim bırakalım. Evet. 5 bulamadığım tek bir hadis dışında bütün hadis ve sahabeye dair rivayetlerin hayatlarını gösterdi. Evet. Kaynağını teşkil edemeyin hadis ise Allah'ı inkar eden el-ğeyr, el-ğeyr. Evet. Hallerin değişmesiyle karşılaşma Hadis. Evet. Rivayetlerin kaynaklarını teşkil ederken izlediğim yola gelince. Evet. Öncelikle iki parantez var. Yani bu bir tane hadisin tahsisini bulamamış, tahsisini bulamamış. Hiçbir kitapta ulaşamamış. Evet. Bu yok demektir. Evet. Artık karşı oluş Öncelikle iki parantez arasında hadisin sıhhat ya da zayıflığı ile ilgili hükmü O en son bir yeri bir daha okur musun? Biraz gerisinden. Rıvayetlerin kaynaklarını tespit ederken izlediğim yola geleceğim. Evet. Kaynaklarını hani verirken ne gibi bir geliyor? Neler yapıyor? Evet. Öncelikle iki parantez arasında hadisin sıhhat ya da zayıflığı ile ilgili hükmü zikredeceğim. Evet. Yani ne yapıyor şimdi? Hadis diyelim geçti. Hadisi hemen önce bir parantez açıyor. Altta dipnot bölümünde sahih yazıyor mesela. Veya zayıf yazıyor. Veya mevzu yazıyor. Sonra parantezden sonra belirtiyor sebeplerini. Evet. Kalın punto yapıyor. Gör, kalın punto bunun araçasında. Kalın punto yapmış onu ve iki parantez arasında almış. Evet. Türkçesinde öldü. Şey. Evet. Sonra Buhari ve Müslüm ile başlayıp arkasından kütübü siddetini kütübü evet. de. değil kütübü siddetli. Uzatmalı değil. Kütübü siddeti evet. Evet. Geri kalanları sonra İmam Ahmed işledi. Cevz Muhaliki arasında bu hadis zikreden kaynaklara beyittikten sonra Beyhaki ya da Hakim cevap onların dışında hadisi rivayet edenleri sıraladık efendim. Evet. Bazen hadisin sözü geçer. Sıralamaya göre 3'e da 4 eserdeki yerini zikretmekle bazı istisnaler istisnaler haricetir. Evet. Hadis kitabı yani çok fazla böyle taklit kaçmadım diyor yani geçiyordu, burada geçiyordu, böyle bütün şeyleri tek tek evet. sayma ihtiyacı istedim. Önemleri sayı, evet. Hadis kütübü sitte de ya da e, ya da bazılarında bulunuyor ise, baktığı hmm. farklılıkları dolayısıyla hmm. Dolayısıyla kitap ve bab olarak geçtiği yeri işaret edip şerhlerde bulunduğu yerleri kaydettim kaybettin. Hmm. Eğer hadis buharini yer alıyor ise Selefiye Matbasi bakısını esas alarak evet. Betül Bahre'deki yerini zikrettim Evet. Hmm üstünde yer alıyorsa Nebevi şerhindeki yerini kaydettin. Eğer Tirmidide ise Tufetül Ahvezi. E şimdi şimdi Bukhari var, müslim var, bilmem Ebu Dağıt var vesaire. Şimdi bu ne yapıyor? Bir kitap, diyelim, şey bir hadis diyelim ki Ebu Dağıt'ta geçiyor. E şimdi bu kaynak numara verecek. e Aslı diyelim ki Ebu Dağıt'un iki cilt ama şerhi on cilt. Diyor ki ben şerhinden örnek verdim. Hani şerhindeki yerini bildirdim. O yüzden bu sekizinci cilt olabilir. Tuhafınıza gitmesin dokuzinci cilt. Sanki onu böyle eee evet. anlatmaya çalışıyor. Şarkı Keza Buhari'nin fetih şey Buhari'nin şey, Şerh-i Fetul Bari, Fethul Ahfad e, gibi vesaire. Evet. Fethul yerine Ebu Davud'ta da bizim nişanesi. Evet. Ebu Davud'ta ise Avnul Ma'bud'da, Abdittayb'ın evet. geçiyor ise Ebu Ugud'deniz. Evet. Tahkikiyle, Süiti şerhi ile Es-Sunni evet. haşiyesi'ndeki evet. yerine Eee Süiti ile Sindin haşiyesi ile beraber basılmış. E, tribu, e, imam neseyinin kitabı Ebu Hudde de muhabdislerdendir Ebu Hudde de muhabdislerdendir İbn-i Mace'de bulunuyor ise Abdul Vefat kendisi mi kendisi muhasırdır evet, Ebu Hudde, Abdülfettah asladı asl asl hmm. Abdülfettah Ebu Hudde'dir Bu da Ebu Hudde diye yetinmiş evet. Abdülbaki'nin hazırladığı baskıyı Müsret'te ise El-Fethur Rabbani'deki yerini gösterdi evet. Bazen iki ya da Üç yeri kaydetmekte yetinir evet. Hadis ile ilgili hükme geleceğiz Şimdi tamam bu tahriç ile alakalı nokta Yani tahriç ile ayırmamız lazım. E, genelde e, ilim elinin ısılarında tahriç demek yerlerini belirtmek. İşte bu burada geçiyor. Bukhara'da şu baptı şu sayfada. Müslim'de şu baptı şu sayfada. Tahkikten de genel olarak tasız şu olur. Sayıflığı zayıflığı noktasındaki e, be, belirtilen şeylerdir. işte bu budur. Rah rahvesinde şu vardır. Anlatabiliyor muyum? vardır vesaire. Tahkik. Evet. Tahriç. Tahriç yerleri belirtme, tahkik sonuca ulaşma gibi belli. Sıhhati, sıhhati hakkında. Evet. Hadis ile ilgili hükme gelince, ne gayet bu? hadis Buhari, Müslüm ya da birilerinde içinden birinde demek Ya da ikisinden birinde diyoruz, birilerinde konuşmak. Evet. ise parantez arasında tahih kelimesini kaybederek evet. bu iki kaynakta yerine işaret etmekle yetinir. Ha. Buhari, Müslüm'de diyelim bu hadis. Ve Tirmizi'de, Ebu Davut'ta, Nesey'de de geçer diyelim. Ne yapıyor? Diyor ki ben öncelikle sahih diye bir başlık attım oraya şey parantez içine. Sonra ki bu bu kardin üstünde geçiyor. Demedim ne seyde de var, tirmize de var. Neden? Zaten bu kardin üstünde Hatır geçiyorsa varmış. iş bitmiştir yani evet. sahih. Veya sadece bu kardin veya sadece bu üstünde geçiyorsa olay bitmiştir. Çok teferata gerek yok yani. Evet. Şahit başkalarında yer alıyor ise bu dalın önder ilim adamlarından hadise kimlerin sahih, kimlerin zahih dediğini kaydetti. Evet ilimde önder adamlardan. Evet, şimdi kim onları bilelim. size hevi Zehebi. Değil mi? İbn Hacer ne diyor bence her İbn İbn Hacer ım, her zem, biliyorsun İbn Hacer hafızası hafızlığıyla çok meşhur birisidir. Değil mi yani? Hep evet. tartışmenin e, yani tabiri caizse altına haklarla yazmıştır tarihi. O der ki ben her zamizemiştiğimde hafızamın kuvvetlenmesine ne ederdim. Ben e, duydum ki ım, e, ne kadar sahih bilmiyorum İbn Hacer şeye niyetlenmiş hafızası kuvvetlensin diye ama Allah'ın kendisine İmam Zehebi'nin abuzasını versin diye niyetlenirmiş yani. yani onu tabi vermiş. Öyle bir ifade. İmam Zehebi de İbni Teymiye'nin talebelerinden bir soru. Evet. Yani. Onun inşallah e, yakında kitabı Umur Kura tarafından basılacak İmam Zehebi'nin. Muhtasar Uluv diye e, Elbani Tahkik. Evet. Zehebi <gülüyor> İbni Hacer evet. El Enba İbni Hacer, değil mi söyledim? Hacer bu 15 ciltlik e, muhtasar olarak Fetul bahsi basıldı zaten. İbn-i Hacer muhaddislerdendir. Değil mi? İşte e, İbri Teymiye'den sonra yaşamıştı kısa bir müddet sonra. Çok fazla değil. Evet. Bu da yanlış yapmışlar. Elbani el -el Elbani -el tamam, Elbani -el doğru. Elbani -el el Ne yapmış? Elbani Elbani mesela... el de biliyoruz. Evet. Elbani de biliyoruz. Allah alem o 99'da değil mi? Vefa etmişti Öyle olmaz. Evet 99'da. E, bazen, mesela el Arnavut gibilerin adını verdim. E, Arnavut'tan e, Arnavut'tan hangisini kast ediyor? Bir Abdul Kadir Arnavut var, bir de şu Aybul Arnavut var. Burada şu ikisi de muhaddis, ikisi de vefat etti. Birisi ikisi birisi Suriye'de, birisi Ürdün'de. <gülüyor> Abdul Kadir Arnavut muhaddis, şu Aybul Arnavut muhaddis. Şu Aybul Arnavut'un İmam Ahmed'in Müsned'i üzerine elli ciltlik tahkiki var. Elli ciltlik. Tahkiki var. Allahu alem e, o E, Abdülkadir Arnauttan daha muhaddis. Ama onun akidede bazı türleri var. Ama Abdülkadir Arnaut şerefiydi maşallah. Ama şu buradaki katı şu aybur annot. Muhaddistir kendisi. Evet, yani. yani iyi bir muhaddis. Evet. İki zaman hadis ilminin gerekt gerektireceği kadarıyla telerr dair açıklamalarda bulunduk ki evet. bu oldukça azdır. Evet. Altı şari şarihlerin şari nispeten kaydettiği sözlerin birçoğunu o sözü söyleyenlerin kendi eserlerinde ya da başkalarının eserlerindeki yerlerini kaydettim. He. Evet. 7. Adları geçen özel şahsılar, önemlilerinin biyografilerini kaydettim. Evet. Önemlilerini, biyografilerini kaydettim. İşte bazı isimler geçiyor şahide, şu Alim bu Alim. Onların böyle kısa özgeçmişini bildiriyor. Evet. Asabül Kiram kimi ta e, tabi, böyle tâhir, müteahhir sıralardan geldi. Evet. İlim adamlarından meşhur ve tanınan keserler. İcef geografilerden söz konusu söz konusu etmedim. Evet. 8. Metin ya da şerhte söz konusu edilen Cehmiye, Mufedî ile Eş'ariler ve daha başka bütün fırkaların tanımını yaptım. Evet, bunlar şerhte gelecek kimlerdir bu fırkalar. 9. Düstur, Milli, meşruya gibi oldukça az sayıda geçen bir takım yabancı kelimelere dair açıklamalar da bulunuyor. Evet. Farsçadır bazıları şudur onlara da değinmişler. 10. Zorunu gördüm. Oldukça az miktarda bazı notlar ekledim. Evet. bazı Bazı de talikatlar düşüyor. Evet. 11. İster metin, ister şerhin evet. ifadeleri olduğu gibi ister metin, ister şerhin ifadelerini olduğu gibi bıraktım. Evet. Bundan önceki baskılardaki birtakım baskı yanlışlıkları sebebiyle tekrar yerlerdeki düzeltmeler ise müstesnadır. Evet. 12. Bazı paragraflara başlıklar koydum. Bunu da okuyucuya kolaylık olsun diye yaptım. Evet. Bu başlıklar ise metin, metine Kendiliğinden bir şey sokmamış. Olmak için sayfa keranlarına metin dışında bıraktım. Evet. 13. Kitabın bundan önceki baskılarında... Ama Türkçesinde metin e, k, o, yani metin köşesinde değil üstüne alınmış. Evet. Bunlar, evet. 13. Kitabın bundan önceki baskılarında şerf ve metin sahifedeki... Bakın bunları kastırıyor. Bakın. Şurada var ya evet. metin köşede dediğinde bak. Mesela bu hep muhakkikin evet. notları ufak tefek. Bakın şöyle. Ama Türkçe'de üste alınmış. Evet. Kitabın bundan önceki baskılarında Şerh ve Metnin Metnin sahibedeki uykusuzlukları programında evet. kurtulmak maksadıyla Akide'nin metnini birçok kısma ayırdım. Evet. Bu kısımların her birisinin başlı başına belli bir konuyu almak özelliğinde olmasına dikkat ettim. Evet. Ondan sonra da Şerh'ini kaybettim. Evet. Bundan önce de Şerh harfini yazdım. Evet. Metin ile Şerh'in Evet. Yani şimdi ne demek? Şimdi metni vermiş. Bakın evet. Arapçasında daha belirgin. Şimdi şurada, şurası metin. Evet. Sonra tutmuş alta bak şey harfi getirmiş. Yani evet. şer. Evet. Buradan buraya kadar metin. Buranın açıklaması altta. Evet. Orada da yapmış. Orada nasıl yapmış? Ver onu. Şimdi kitaba bakalım. Şimdi burada açalım bir yere mesela. Bakın şurası metin. Evet. Ee, e, İtalik e, e, yazı tipiyle yazılmış italik görüyor musunuz üstü evet. Arapça Arapçanın Türkçesi altta italik halde sonra bu başlık dediği aslında yanda olanlar kastettiği var ya evet. budur ee, sonra altta da şarkısını. ama altta şeye diye bir şey koyma ihtiyacı görmüyorum sanki şey böyle italik var. italik, i̇talik şey e, yazıyla ayanmışlar lütfusun dışında eh hurufatını farklı kullandım ki Kurupatını has ver yani. Evet. Bu itelik dediğimiz ola. Evet. Farklı kullandım ki okuyucu metni, metni <gülüyor> her bir bölümünün şerhini tam bir uyum içerisinde kolaylıkla izleyebilsin. Evet. 14. Şehir İslam İbn-i Allah'a rahmeti üzerine olsun özlü bir şekilde biyografisini yazdım İşte o önümüzdeki hafta geliştik. Önümüzdeki derste geliştik. Evet. 15. 15. Büyük elim adamı Şari Muhammed Halil Herras'ın da Halil Herras de... kim işte bunu Şahide. Evet. İbn-i Teymiye'nin bu kitabında Şahide'nin. Oldukça özlü bir biyografisinin kaydeti. Evet. 16. Onu da tanıyacağız inşallah daha iyi. Evet. 16 teknik bir takım. Filistler yaptım. Evet. Filistler şey bakın. Şuradan şuraya kadar bakın. Filistler bakın. Adamın maşallah. Şurası hepsi bu kitabın Filist'i. Bakın. Adam öyle bir düzenlemiş ki sen bu kitabın içinde bir kelimeyi aklında olsun. Kitabın arasında olduğunu şuradaki Filist'in yardımıyla görürsünüz. Olabilirsin. Türkçesinde bu kadar yok. Da. Türkçesinde anlasın. Evet. evet. bunlar aşağıdaki şekildedir. Evet. ayetlerin Kur'an-ı Kerim'deki sıralarına göre geçiyor. Evet. Alfa alfabetik sırala. Hep bildirmiş göre bunlar araç içerisinde yoktur bulamaz. Evet. Alfabetik sıraya göre hadis ve asla bile tabine ay sıralanır. hadis bu kitapta bir yerde geçiyor ama hadisin bir kelimesi aklınızda. Mesela inna Allah hemen bakıyorsun orada inne kısmına sözlük şeklinde inna Allah nerede hemen buluyorsun. Evet. fırka ve Purcover mecbur dere daha fizik. Evet. Biyografiler... Bir bir sürü fırka mezhep var onların fiilistini vermiş. Yani bu kitapta Cemi hakkında nerede bahsediyor acaba? Hemen onu fiilisten buluyorsun. Evet. E, biyografileri kaydedilmiş özel şartların fiilisti. Evet. Birinci ve ikinci derecedeki kaynakların fiilisti. Evet. Evet. Bir de burada yazmıyor. Müfredat fiilisti var bir de. Yani kelimelerin tek tek zikredilmesi. Ö önemli kelimeler var. ilmi kelimeler. Onlar şerh edilmiş. O kelime acaba bu kitabın neresinde şerh edilmiş? Bulabiliyorsun. Evet. Evet. Büyük arşın Yüce ve Kerim Rabbi olan Allah'tan Benim bu çalışmamın kıyamet gününde hasenatımın arasında katmasını, ilim adamları ve Müslüman kardeşlerime bunu faydalı kılmasını niyaz ederim. Bu kusurlu birisinin ortaya koyduğu bir gayrettir. Amin. Kimi diyor bunları? Alev'e sattım. Evet. Evet. Tetkik edecek evet. şahıslar bunu dikkat, dikkatle tetkik, tetkik etsin. Evet. Alabildiğine bizi ma mazur görsün. Evet. Çünkü akıllı kişi başkasını mazur görebilendir. Bu en son söz. Kimin? E, e, min keram, hafız İbn-i Recep. İbn-i Recep'in mukaddimesinden alınmış bu en son cümlesi. Evet. Yüce Allah ise kendi kitabından başkasını hatalar korumuş değildir. Evet. İnsanlı kişi başkasının birçok doğrulara karşısında az sayıdaki hatalarını bağışlayabilerdir. Evet. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Peygamberimiz Muhammed'e onun aile halkına ve asabına Allah'ın salat ve selamları. Ebu Muhammed Alevi Es-Sakaf. Allah razı olsun. Amin. Amin nešto da tačno izdan da se oblači na